Oynayanlar Ali Ulvi Kurucu Nüvit Candaner Ertuğrul Ümit Dolu Çocuk Onur Kırış 84. Bölüm Ahmet Ziya Efendi Bir hayli destek olmuş anlaşılan Biraderi Mahdat Ahmet Ziya Bey'in Mustafa Necati Hoca Efendi'ye olan hizmetlerini kimseler bilmez. Birçok levhasını önce Tebeşirle Ahmet Siyah Bey yazmış, çocuklar da işi tamamlamıştır. Hoca Efendi senelerce böyle yaşadı. Geçimini böyle temin etti. Mustafa Efendi sadece Rik'a yazısında başarılıydı. Halbuki levhada sülüs, nesih, divani ve hatlar makbuldü. Biraderiniz bu yaptığı işlerden herhangi bir ücret alır mıydı? Hayır, hayır. Birader bu hizmeti seve seve Allah için yapar, yaptığı hizmetten de şeref duyardı. Hocanın gönül güzelliğine aşıktı. Herkes böyle yapmaz, yapamaz. Bu arada Ömer Nasuhi Bilmen efendi hazretleri hacca geldi. Ömer Nasuhi Bilmeni de tanıdınız. Elhamdülillah tanıdım. Mübarek insaflı, ali cenap alim ilmini konuşmakla değil ...kalemiyle dile getiren bir alimdi. Okuduğunu çabuk anlar yazmak istediğini çabuk yazardı. İlk tanışmanız nasıl oldu? Fazilet timsali bu büyük alim hacca gelmişti. Erzurumlu Mustafa Necati Efendi ile birlikte ziyaretlerine gittik. Mustafa Efendi'ye hacca dair bazı meseleler sordu. Mustafa Efendi dört mezhebe göre tek tek meseleyi izah edince buyurdu ki... Hazret, ben yarın ihrama girip hacca gideceğim. Sen benim gözümü korkuttun yahu. Büyük ilmihali yazan benim. Fakat seninle konuştuktan sonra bu hacıdan gözüm korktu. Yahu samimi olarak soruyorum. hacı ifrata mı? Haccı temettüye mi? Yoksa haccı kıranı mı niyet edeyim? Estağfurullah efendim. Bunu siz daha iyi bilirsiniz. Haccı yapacak olan sizsiniz. Aslında büyük ilmihaldeki hac bahsini hac görevini yaptıktan sonra yazmam gerekiyormuş. Nazariyat başka, tatbikat başka oluyor. Kemal'i teslimiyetle soruyorum. Mustafa Necati Efendi, lütfen cevap verin. Hangisine niyet edeyim? <gülüyor> Peki, sizin gönlünüzden ne geçiyor? Kuran haccı diyordum ama şimdi Mekke'ye gidince önce umre yapacağız ve Arafat gününü bekleyeceğiz. İhramdan hiç çıkmamamız lazım. Efendim, hacca daha 12 gün var. Epey uzun bir zaman. İhramdan sıkılırsınız diye korkuyorum. Siz temettüye niyet edin. Bak ne rahat söyleyiverdin. 12 günü fazla gördün. Halbuki bana Mekke'de 12 gün ihramda kalmak kolay gibi gelmişti. Kolay değil demek. Ki. Temettüye niyet edeyim, değil mi? Mekke'ye varınca tavaf ve sa'y edin. Tıraş olup ihramdan çıkın. mekke mükerreme sıcaktır. Rahat olun. <gülüyor> Teşekkür ederim. 1950 yılıydı. Arvasi ailesinden Van müftüsü Seyyid Hasan Fehim Efendi hicret ederek gelmiş Medine-i Münevvere'de İrfaniye medresesinde oturuyordu. Bu muhterem zatın Mustafa Necati Efendi ile yaşadığı bir hadise var ki... Ramazan bayramı arifesiydi. Hasan Fehim Efendi'ye uğradım ve şöyle dedim. Müftü Efendi, bayram sabahı yemek yapmayın. Valide bir Erzurum yemeği yapsın da beraber yiyelim. Memnuniyetle olur inşallah. Bundan sonrasını Hasan Fehim Efendi'den dinleyelim. Ayram namazından sonra Erzurum yemeği yiyeceğim diye sevine sevine Mustafa Necati Efendinin evine geldim. Aylardır çorba ekmek yiyorum. Kimsem yok. Ya kebap ya yahni bir et yemeği yiyeceğim diyorum. Meğer Mustafa Efendi namazdan iki saat önce harem-i şerefe gitmiş. Validesinin halinden haberi yok. Kadıncağız hastalanmış. Yemeği yapamamış. Mustafa Efendi namazdan sonra Türkistanlıların tandıra yapıştırarak yaptıkları temiz denen geniş pide gibi ekmeklerden üç tane alıp eve gelmiş. Anne hasta, yemek yok ama hiç bozultuya vermiyor. O sırada ben geldim, içeri aldı. Sofra bezini serdi ve oturduk. Temiz denilen ekmekleri güzelce parçalamış, sofranın ortasına biraz tuz koydu, çayı getirdi. Başka da bir şey yok. Ve dedi ki... Müftü Efendi, bugün mübarek bayramdır diye erkenden harem şerife gitmiştim. Valideyi uyandırmadım. Halbuki o hastaymış. Arkamdan seslenmiş ama duyuramamış. Netice bu. Temiz almıştım. Çay yaptım. Tuz da var. Sallallahu sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin evinde bunların da bulunmadığı günler olmuştu. Allah Allah. Demek öyle. Ne diyelim? Buyurun, yiyelim. Mustafa Necati efendi, senin evliya olduğunu düşünürdüm ama mertebenin bu derece yüksek olduğunu bilmezdim. Yahu bu ne teslimiyet? Allah aşkına hiç mahcup olmadın mı? Sen de üzüntü diye bir şey yok. Be birader, sen dünyadayken cennete girmişsin maşallah. İşte Mustafa Necati Efendi böyle bir zattı. Kendisiyle 40 seneden fazla arkadaşlığımız oldu. Daima vefa, ihlas, samimiyet ve kibarlık gördüm. Annesi daha sonra gelmiş herhalde. Evet. Medine-i Münevvere'ye yerleşince sonra annesi ve kardeşi Hüsnü gelmiş. Hüsnü Erzurum'da bu hicret işini danışmak üzere... ...Alvar İmamı Muhammed Lutfi Efendi Hazretlerine gitmiş. Efendim, malumunuz ağabey Mustafa Necati Efendi gitti... ...Medine-i Münevvere'ye yerleşti. Anam der ki biz de gitsek. Biz de hicret etmeyi düşünüyoruz. Ne buyurursunuz? Hüsnü Efendi... Sizi Molla Mustafa mı davet ediyor yoksa kendiniz mi hicret etmek istiyorsunuz? Gönlünüzle mi gidiyorsunuz? Efendim biz karar verdik, anamla ikimiz. Eğer siz kendiniz karar verdinizse gidin. Molla Mustafa davet etti diye gidiyorsanız vazgeçin, gitmeyin. Niçin efendim? Molla Mustafa meczuptur. Allahu Teala tarafından cezbolunmuş, çekilmiş bir insandır. Siz onun meşrebine, tavrına, sabrına tahammül edemezsiniz. Sizi dağın başında bırakır, sohbete gider. Aşık insandır. Ruhu, aklına, nefsine hakimdir. O, ruhuna tabidir. Tecelliye tabidir. Molla Mustafa, anadan doğuma derviştir. Bütün varlığıyla derviştir. Tasavvuftan, seyr Dervişlikten maksut matlup nedir? Kardeşim Mustafa Efendi gibi insan yetiştirmektir. Molla Mustafa en kısa yoldan hedefe ulaşmış biri. Bunları Şeyh Efendi söylüyor. Molla Mustafa'nın hallerine dayanamazsınız, üzülürsünüz diyor. Bunları bize nakleden Hüsnü Efendi... ...kendimiz karar verip geldik dedi... 40 seneden fazla arkadaşlığına, siz nasıl dayandınız? Mustafa Necati Efendi bir ara Türkiye'ye gitti. Hüsnü Efendi'ye sorduğumda dedi ki, Erzurum'da köyümüzde bir tarlamız var. Onu satıp gidecek. Parasıyla Şerif'e yakın bir arsa alacağız. Günden güne pahalılanıyor. Anam diyor ki, arsayı bir alalım, ev yapmak kolay. Onun için gitti. Erzurum'daki yeri satmış, parasını almış, İstanbul'dan tayyareye binip gelecek. Sahaflara uğramış. Eskiden beri kitap aldığı kitapçı dostu Muzaffer Ozak Hoca'ya gitmiş. Tam o günlerde Muzaffer Ozak Hoca'ya çok kıymetli levhalar gelmiş. Aman Mustafa Efendi bunları kaçırma deyince cebindeki bütün parayı bu levhalara bağlamış. Sandıklara koymuş, ver elini Medine. Anne de para bekliyor. Para gelecek de arsa alacaklar. Ana oğul bakarlar ki, Mustafa Efendi bir sandık levha getirmiş. Sorarlar. Abi, para getirmedin mi? Bunlar ne? Anne, gel bak şu levhalara. Her biri ayrı birer harika. E, ama abi hani arsa alıp ev yapacaktık Bu levhaları görünce aklım başımdan gitmiş Ev arsa daima bulunur Burada olmazsa şurada olur Fakat bu levhalar bir daha bulunmaz Şu olmazsa bu olsun denmez <gülüyor> Yani sen bütün parayı bunlara mı bağladın Bu gördüğün levhalar çok kıymetli Hüsnü Anne gel sen de bak şunu görüyor musun Mustafa Necati Efendi'nin bu levhalarını yanına her gittiğimizde hayranlıkla temaşa ederdik. Son günlerinde oğullarını evlendirecek oldu. Tabii düğün masrafları var. Alınacak kızların mehirleri var. Bir gün baktım düşünüyor. Hocam hayırdır inşallah pek düşüncelisiniz. Ya ben şimdiye kadar hep kendimi düşündüm. Bu çocuklar için para kazanamadım. Gerçi büyüdüler. Kendileri kazansınlar ama... Anneleri diyor ki... Alacağımız kızın evi bir şeyler ister. Şaran'da bunların hakkı var. Doğru. Levhalar ne güne duruyor hocam? Satabilir miyiz? Alan olur mu? Dükkanınız var. Deneyebilirsiniz. Mesela bir hilye vardı. Şahaneydi. Yazı, teship, tezyin... Her şeyi harika. Kaç paraya gider ki? E bu işin ustası sensin, onu sen bilirsin. O levhayı 30 bin riyale sattı. O parayla iki oğlunu ve kızını evlendirdi. Levhaların tamamına verdiği parayı bir levhadan almıştı. Şöyle hayıflanırdı. Evet, cebimize para geldi ama Şevki Efendi'nin hilyesi... ...gözümün önünden gitti. Fakat şuna şaşarım. Annem o muhterem kadın... ...bir kerecik olsun neden böyle yaptın demedi. Ev ümidini ahirete bıraktı. Mustafa Necati Efendinin... ...tarihi malumatı çok iyiydi. İslam tarihiyle birlikte... ...Osmanlı tarihini bütün... ...şerefli sayfalarıyla çok iyi bilirdi. Yakın tarihimiz de... ...bütün teferruatıyla hafızasındaydı. Bilhassa Cihan Harbi'nde Erzurum'un başından geçen facia ve felaketleri, Ermeni isyanı ve cinayetlerini hiç unutmazdı. O günleri yaşayan kimseleri görmüş, onlarla ve savaşın gazileriyle konuşmuştu. Bunları yazmadı mı? Yazsaydı yalnız doğruları yazardı. Gareskar bir insan değildi. Şahsi veya maddi bir meselesi yoktu. ...hak ve hakikat için sever... ...veya tenkit ederdi. Yazmadı mı? Sohbetlerini kasetlere... ...kaydedenler olduğu söyleniyordu ama... ...inşallah... ...yazıya geçirip... ...neşrederler de kaybolmaz. İnşallah. Mustafa Necati Efendi... ...üç kere Konya'ya gittiğini söyler... ...ve üçünde de hasta oldum derdi. Neden? Neden hasta olmuş ki? Ben de sizin gibi sormuştum. Neden hocam... ''Havalar serin miydi?'' demiştim. Şöyle cevap vermişti. ''Yok efendim. Mesele hava meselesi değil, yemek meselesi. Konya'nın o zengin sofrası, çeşitli, birbirinden güzel, leziz ve nefis yemekleri beni perişan ediyordu.'' ''Nasıl yani?'' ''Ebela bir çorba getiriyorlar. Üzerine tereyağı dökülmüş.'' Ben garip yolcu insanım. Çorbadan başlarım. Hoca çorbayı sevdi diye yük derler de yüklerler. Ondan sonra patlıcan üzerine konulmuş kocaman bir et. Sonra su böreği derler. Ömrümde yemediğim cinsten bir börek. Sonra da baklava. Ben artık baklavayla bu işin sonu geldi diyorum. Yiyeceğim kadar yiyorum. Derken bamya getiriyorlar. ''Bu bamya ne olacak yahu?'' diyorum. ''Efendim iştahınız kesilmiştir. Bu bamya iştah açmak için.'' diyorlar. ''Bismillah bamya'ya başlıyoruz. Arkasından sarma dolma pastı geliyor. En sonunda tereyağıyla pişmiş, üzerine kara berekinmiş bir beyaz pilav geliyor ki kıyılmaz.'' <gülüyor> ''Bunların hepsi bir öğünde değil mi?'' ''Evet bir öğünde. Herkes doymuş. Birer kaşık bari alın yahu.'' diyorlar. ''Nereye alalım?'' Alacak yer kalmamış.'' Hali sahibi rica ediyor. Efendim, teberrüken birer kaşık olsun alın. Alıyoruz. Bu canın pilav ne talihsiz pilavmış ki bu kadar nefasetine rağmen birer kaşık bari alın deniyor. Mustafa Necati Efendi bu yemek bahsinde sözünü şöyle devam ettirmişti. 84. bölümün sonu Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere Hoşçakalın Burç Prodiksiyon.